Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamberlere iman. Peygamber farşa nebi karşılığında. Nebi ise haber verici demek oluyor. Peygamberlere iman imanın bir şartı. Yani bir kimse Allah korusun eğer peygamber inanılmazsa o kişi İslam'dan çıkmış oluyor. Peygamberlerin gereği, insanlar peygambersiz dini öğrenemezler insanlar. Akıllı bir insan düşündüğü zamanlar yere göğe bakarak ibretle bu alemin başıboğunu anlayabilir. Gördüğü denge, düzen kuralları ile bu alemin başıboğunu başı değil, bunu bir yaratanı var diye anlayabilir. Fakat dini bilemez ama. Haram'ı bilemez, helal'ı bilemez. Allah'a da kulluk edemez. Mutlaka aracı bir varlık gerekiyor. Eğer melekten peygamber gönderilseydi onlar tabi göremezdik onları. İkincisi her peygamber insanlardan olması gerekiyor peygamberlerindeki insan öncülük yapabilsin. Peygamber iman, imanın şartı olduğu için her Müslümanın inanması buna gerekiyor. Ayrıca ne kadar peygamber gelip geçmişse, onunla her birinde imanda İslam'ın bir gereği bu da. Şimdi Mevla'm buyuruyor, her aşam okunuyor Amel Sürü'de, bizler peygamber arasında ayrım yapmayız. Yani, laniferuku onu Demek ki ne kadar peygamber gelmişse yeryüzüne insanlara bunların her birine iman farzdır. Bir ayrılık var burada. Her ümmet, her toplum dönemin peygamberi kimse ona tâbi olmakla mükelleftir. Şöyle örnek verelim buna. Bir okul öğrencisi, kendi sınıf öğretmenine itaate mecburdur. Onun derslerini yapar. Ama diğer öğretmenlerin de öğretmene kabullenir, ama onları yola gitmez tabii. Askle bu ne gibidir? Her er büyük komutana bağlıdır. Yani her üsbaşı subaydır. Buna kabullenir, ama ne yapar? Kendi büyük komutanı kimse onun emrini yer de Bu işin bir insan peygamber arasında kendi görüşüne göre bir seçim yapamaz. Yani Muhsin peygamberdir, şu peygamberdir ben tabancıyım diyemez. Demek ki her insan, her öğrenci, sırf öğretmenle bağlı olduğu gibi, her il, ildeki insanlar o ilin varışına bağlı olduğu gibi, her ümmette, her toplumda dönemin peygamberi kimse ona olmak mükeleftirler. Peygamber her biri peygamberdir. Hak peygamberdir. Yalnız aralarında bir ayrım yine var. Bazı basından daha üstündür. Allah tabi bunu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Bakaray 2. 53'te. Tilker Allah buyuruyor. Şu peygamberler. <gülüyor> Onların bağısına bağısına daha üstüne kızgı meyla mı Peygamberler genelde dört grup aylülüyor bunlar. Birincisi nebiler deniyor nebi. Nebi Arapça fiil vezinde fail anlamına geliyor. Haber verici anlamına geliyor. Nebi. Tekil nebidir. Bunun çoğulu Enbiya gelir. İkincisi, bunun bir de Resullerdir. Buna çoğulu resül olarak gelir. Nebilere kitap verilmez. Nebi olan peygamberlere ayrı bir hüküm, -hüküm verilmez bunlara. Her Nebi, önceki Resul'ün kitabına, onun şiratına bağlı olur. O şekilde tebliğ görevini yapar. Bir de Resul'ün bir makam daha vardır. U'l-Azim peygamberler derler bunlar. U'l-Azim. Dördüncüsü ise tektir, Hatim-i Enbiya'dır. Son peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Peygamberlerin sayısı hakkında hadis-i şeridler var tabi sayı hakkında. Hakimin, beyaklinin rivayetinde bu Aleyhisselam Hazretleri en-nebi yune peygamberler elfin ve baatu rüşşüne elfe nebiyin peygamberler 124.000'dir bindir buyuruyor. ver mürselüne sahmetin aşyere. Rüşşüler ise işlerinde 313'tür. Yalnız bu hadisler birlikte peygamber sayısı yine kesin değildir. Çünkü hadisler çünkü sahih müslimde bu hadi yoktur yok bunlarda. Ayrıca ayet-i kerimede tam anlamına denk gelmediği için aşağı yukarı Peygamber'in sayısı yüz binden fazla olduğu kesin. 200 bin olabilir onların sayıları. Yalnız bu sayı tabi kesin değil. Bunda geçerli ayet-i kerimedir. Bizim Mevlana buyuruyor mümin sure ayet 78'de. Bismillahirrahmanirrahim. Mevlam buyuruyor, biz peygamber e gönderdik, bin kalbi kesin önceden, minühüm men kal Onların bazısını, haberine sahip bildik Mevlam buyuruyor, kıssalarını. Eminühüm menlem naksus aleyke. Onların bazısını sana kıssalarını bilirmedik Mevlam buyuruyor. Demek ki, peygamberlerin bazıları, Allah'ta kuran Kerim'de Peygamberimize bildirdi. Bunların bir kısmı da Peygamberimize, kore Kerim'de bildirilmedi. Bu ayet-i kerimeye istinaden, tabi ayet-i e kesindir, Allah kelamıdır, bunu istinaden Peygamberin sayısı kesin olarak bilinmiyor. Yalnız hadislere bakarak 124 bin, 200 bin diye rivayete vardır. Kore-i Kerim'de Geçen peygamberin sayısı ise ancak 28 saniyedir. Neden acaba? Eğer yüz küsur bin peygamberin ismi Kur'an-ı oldu? Kur'an-ı kuran Kerim o zamanlar. Yani yüz küsur bin peygamberin ismi geçse, onların kısaları, anıları, hayatlarından çok özetler verilseydi Kur'an-ı Kerim'de, kimlere kacit olması gerekirdi. Kur'an-ı Kerim ezberlenmezdi, hafız olamaz zamanlar. Bu için bizim evler ne yapıyor Kur'an-ı Kerim'inde? Ancak bize gereken peygamber bilir Mevlam. Bunların sayısı da 28 peygamber beliriliyor. Ayrıca, üç tanesinin de peygamber mi, eyleye olduğu yine bilinmiyor. Bunlar kimlerdir? Biri Yüzyıl Aleyhisselam'dır. Yüzyıl Aleyhisselam'ın kısası meşhurdur. Yüzyıl uyudu kendisi. yıl uyudu. Uykudan kaldırıldı. İkiniz Lokman Aleyhisselam. Ki Lokman suresi vardır hakkında. kuran ismi çok için Peygamber Lokman Aleyhisselam Hazretleri'dir. Fakat gerçekten peygamber miydi? Evliya mıydı? Yani Allah misali kuludur. Bu kesindir bu. Türkçe'de Lokman-ı Hekim deniyor. Bunu. Aslında Lokman-ı Hakim'dir. Hekim değildir. Hekim, doktor demektir. Hakim her şeyi bir anlamına gelir. lokman Aleyhisselam hakimdir. Kur'an'da ismi çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ancak ümmetiniz tebliği ilgili bir kısa olmadığı için peygamber mi değil mi dinlemiyor. Üçüncüsü de zül Aleyhisselam'dır. Zülkan aleyhisselam bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor özellikle kef Suresi'nde bu çok geçiyor orada bunun kısası çok uzundur kısası. fakat peygamber miydi Allah'ın bir salih kulu muydu evliya dinlemiyor yalnız şu gerçek var ki üçü de buna, üçü de en aşağıdan evliya makamına bunlar kişsin bunların Her topluma peygamber geldi mi acaba yeryüzünde? Bu genelde soruluyor. Yani hep peygamberler Ortadoğu'ya mı geldi diye. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam peygamber olmak üzere tabii Kuran'da geçen peygamberleri hemen hepsi yukarı. Hep Ortadoğu'da kökenli olduğu için. Mesela Amerika'ya, Kanada'ya, Çin'e pek gelmedim diye. Soruluyor bazı bunlarda. Zaten bu aslında cevabı yukarıda verildi aslında. Yani yüz küsür bin peygamber. Yani yüz tane değil, bin tane değil de bak en aşağı yüz binin üzerinde peygamber geldiği bildiriliyor. Allah taburiyor bizlere İsra ayet 15'te beşte velikül ümmetin Resul meylam veriyor kül ümmetin, Resulü'nün her ümmete, her topluma bir peygamber mutlaka gelmiştir. Demek ki Kanada'ya da, Amerika'ya da, Avustralya'ya da, ee, mesela Amerika kıtası bilmiyordu yakın zamana kadar. Kırsız yani Kolomb'un, o da ona tesadüfen oraya gitmesiyle kıtı orada keşfedilmiş oldu ama orada yaşayan insanlar vardı Amerika kıtasında. Yani dünya, Avrupa onu bilmediği zamanlar Amerika kıtası vardı. Orada yaşayan kızıl derler vardı orada. Kanada'nın kuzeyinde eski Moğollar vardı. Hala var tabi onlar. Avusturya kıtası, güney yani kürede Orada yer halkı yine var hala var. Yer halkı var Demek ki Amerika'ya da, Kanada'ya da, Kutup bölgelerine de, her bölgeye Çin'de de, Japona'da peygamber gelmiştir. Bazı peygamberler Allah'ın hikmeti fazla ümmet sahibi alamadır bazı peygamberler. Mahşer günü öyle peygamber gelecek ki mahşere ancak bir tek ümmeti var. Onu alacak onu sonra cennete girecek. Bazı peygamberin iki üçlü ümmeti olacak. Beş ümmeti olacak. Mesela Nuh Aleyhisselam adetleri bakın, Nuh Aleyhisselam. Ulu peygamberdir, Resulü Adım peygamber Nuh Aleyhisselam adetleri. Kur'an-ı Kerim'de ismi çok ama çok tekrar geçen peygamber, Nuh Aleyhisselam adetleri. E, gemi belli zamanlar ancak yetmiş küsürdü bunların bakınız. Hem de tam 950 yıl, bakın. 950 yıl peygamberi e göre yaptı. 950 yıl Peygamber görevini yaptı. Durmadan insanlara tebliğ etti. Gece, gündüz, açı, gizli, kırda, şehirde, her yerde durmadan çalıştı, çabaladı ve en çok dövülen Peygamber valisi maddede edilir. Allah'ın en çok dövülen. Tekme, tokat, odunla döverdi kendisini. Düşer, bayılırdı da valla. Komaya girerdi. Devarlı. Sonra kendine gelirdi ki Elaya kromu şat kana içerisinde eğilir sürünerek evde hanımlara karşıydı bak Allah hikmetine bakındı. Ne kadar yani gerçekten çok ama çok şişeye çeken perino karışamaz ediyor. Ve yani ne gitti zaman da hanımkine sahip çık mı hanımkinesin. Hanımkine düşmek enersine. O kadar uzun asırlık yıl, 100 yıllarca çalıştı halde, öyle çok çalıştı halde ancak ne aldı? 72 kişi kadar bir sayılar olan ümmet olabildi. Demek ki öyle peygamber geldik yeryüzüne hiç ümmet olmadı bunların da. Bu da varmış. Bunun işi bilmiyor bunlar. Bunlar bilinmiyorlar bunlar. Zaten evliyaların bile bilinmesi, alimin bilinmesi, ünlüksün bilinmesi, onların hayranlarıyla olur bunlar. Eğer bir insanın sevil hayranları çoksa, o ölçü onun ismi yaşar yine bilinir, adı duyulur. Eğer bir yakınları olmasa unutur gider bunlarda. Demek ki bazı bölgelerde, bazı kıtalarda, bazı toplumlarda her birine peygamber geldiği halde ne yazık ki o toplumlarda iman eden olmadı demek ki. Olmadı. Bunun için peygamberin çoğu bilinmiyor bunlarda. Ama her topluma peygamber mutlaka geldi mi? Geldi Peygamberler erkekten olur, kadın olmak peygamberler. Allah Teala buyuruyor, bize buyuruyor bunu. Dahil ayet 43'te. وَمَا اَرْسَنْ لَا min قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّهُ اِلَيْهِ Mevla buyuruyor. İlla ricalen Allah buyuruyor. Ya sen önce de Peygamber gönderdik ama ancak ki erkekleri gönderdik Mevla Demek kadından peygamber gelmemiş. Kadın evliya olabilir, kadın müşrit olamaz. Evliya olabilir kadın. Kadın peygamber gelmemiştir, Allah göndermemiştir. Neden? Demek kadınların sesi de mahrem olduğu için. Bir kadın İslam'ı tebliğni amacıyla bile olsa, niyeti iyi bile olsa çıkıp da erkeğin huzurunda açılsa bunu yapamaz. Nasıl yapabilir bunu? Ancak orada erkek olmasa, mesela bir kadının bulunduğu yerde erkekler arasında bir haram işleniyorsa, günah işleniyorsa, o zaman kadın ne yapar? Ancak o haramı engellemek için bunun haram olduğunu söyleyebilir. Ama bunun dışında erkeklerin bulunduğu bir yerde kadın kalkıp da İslam diyeni yapam yapamaz açıkça. Ancak tabii kadın kenarına bunu yaparlar. Yine ne kadar peygamber gelmişse her peygamberde o toplum içinden çıkmıştır. Onların diliyle konuşmuştur. Allah Teala bizlere İbrahim suresi ayet 4'te. Ve ma ersen la min illa bi lisani buyuruyor. Allah ne kadar peygamber göndermişse hep kamilerin diliyle konuşan o toptan kopan peygamberdir. Değin Li yine lehum Allah biliyor. Ta ki onlara bunu iyi anlatabilsin. Li <gülüyor> yani tebîn iyi açıklayabilsin. Sizin gerçekten bir insan peygamber olsa bile yabancı dili ne kadar biz öğrense bile evet Konuşabilir, anlaşabilir. Fakat bazı ince husus anlatamaz onunla. Bu iş allah Teala, velam her topluma içinden peygamber göndermiştir. O dili en iyi bilen, açıklayabilen peygamber gelmiştir. Bir de peygamberlerin mucize göstermeleri peygamberlerin. Evliyalar Onlardan medeneye gelen olay nüshaları keramet denir. Peygamber de medenek bu olaylara da mucize deniyor. Mu ayın burada vardır, mucize. Muciz değil de, şimdi Türkçe bu da yanlış söylene tabi. Eğer mucize denirse muciz bir şey iyice anlamına icaz. Yani az söze. Bir şey anlamına geliyor. İcaz buna böyle. böyle. Mucize aynı olunca aciz kılıcı anlamına geliyor. Demek nedir mucize? İnsanların yapamayacağı bir olay. Eğer bir peygamberin gösterdiği bir mucize zamanla ki yüzyıllar sonra eğer bilim teknolojim yapılabilirse o mucize olamaz o. Yalnız peygamberler de işlediği zaman mucize gösteremezler. Allah tabiri ve bir rahat ayet 38'de ve makane lirresulün enyetli bir bi bi bi ayetin illa fı izlem elhamdülü yok. Enyetli bir ayetin hiç peygamber bir alamet mucize gösteremez. İlla biiznillahi Allah'ın izniyle gösterebilir. Mucize aciz bırakıcı insanlar anlamına geliyor. Yani hiçbir dönemde, hiçbir şahda onun benzeri yapılamaz. Mesela Süleyman Aleyhisselam Hazretleri Belkıs'ı tahtına beraber yanına getirdi. Belkıs Yemen'deydi, Sana'da. Süleyman Aleyhisselam Kudüs'teydi. Hemen kısa bir zamanda, yani açı kapama deniyor buna, berikız tahtarı getirdi. Günümüzde bazıları buna televizyon ekliyor televizyonu da, ama televizyon kişi gelmiyor ki ama, gelmiyor. Siman hastanenin önüne berikızın tahtı geldi ama, Yemen'deki taht geldi, berik üzerinde oturdu halde oraya getirildi. Bunun için eğer bir mucize zamanla teknoloji yapılabilirse o mucize olamaz abi Şimdi evet televizyonla naklen veriyor. Böyle. Hayalini veriyor. Aynadaki aynını veriyor. Ama kendini getiremiyor bunların. Yine örnek hadi Musa aleyhisselam tabi eski örnek vereyim inşallah Musa aleyhisselam hadretleri her peygamberde onun zamanında hangi bilim, hangi teknolojiye daha halkın dikkatini çeken ilgi çeken bir meseleyse o Peygamberin müzleri onunla on kayıtlı olmuştur. Aslında Musa'nın zamanında sihirbazlık çok revaştaydı. Yani günümüzdeki şöyle haşa futbol maçları gibi böyle. Yani günümüzde. Bakıyorum bazen çocuklar. Çocuklar. Geçen öyle kulağım elişe de çok baktım. yandan çocuk. Ama öyle futbolla kasta çocukları gördüm ki onları. İşte şunun maçı var, bunun maçı var. Futbol işlemini sayıyorlar. Puanları sayıyorlar, şu bunu sayıyorlar. Çocuk ama daha kendinece. Ya büyükler, tam daha da bunların tabi. İşte Hazır Mursa'nın zamanında da sihirbazlık bugün futbol maçları gibi bir ile. Nerede bir sihirbazın gösterisi varsa halk oraya yığırdı oraya. O zaman ne gerekiyordu? Onun üzerine üstünün salama gerekiyordu. İşte Allah verdi mucizeyle Musa'nın bir asa vardı. Bir asa sopa denekler. Yani. Kuru bir denek vardı. Bunu yere attığı zamanlar bir bir yılan olurdu, ejderha olurdu. Ejderha yılanın büyük anlamına geliyor. Büyük yılan olurdu. Ama böyle hayal değil, görüntü değil ama. Gerçek ilan olurdu. Ağzını açardı, dişleri vardı, salası akardı, sağ son saldırırdı. Hatta sihirbazların da yaptığı sihirli hepsi yuttu, yuttu, onların da. Yine tekrar sopahane döndü. Bunu tam işte yapılamaz tabii. hadi İsa'nın zamanında da tıp ilmi. Biraz da Cennos'dan sonra, Roma Cennos'dan sonra tıb ilmi çok rebaştaydı onun zamanında, döneminde de. Onda de muhrizeleri? Hastaları iyileştirmek. Yani o günün tıbbının, bugünün tıbbının vereceği tıbbın iyileştirmeyeceği hastaları iyi etmesiydi. Eğer o gün tıbbın iyileştirmenin hasta bu iyileşecek olursa yine muhrize olmaz o. Bir önelti verelim inşallah. Salih aleyhisselam vardır. Salih aleyhisselam. Onun mülisesi çok enteresandı. ilginç de Tabi kavmin isteği üzerine onlarca kusay bir tepe vardı. Medyen'de. Yani Medyen Medyen'in tebe arasında bulunan bir yer. Var. Hala duruyor. Kalıntıları duruyor hala orada. Medyen'de Dediler ki bu toplumu sallallahu aleyhi sellama, eğer senin Rabbin dediler şu kutsal tepenin işinden bir deve çıkarırsa can deve çıkarırsa ama tepe yarık değil mağara değil tepenin düz tepe, açık tepe de yok, yani kayalık taş bir ikpare gibi üzeri eğer derler, senin Rabbin dediler bu kayanın işinden bir deve çıkarırsa ama devinle şartını koştular şimdi. Ayrıntıya geçtiler. Deve dişi deve olacak. Ona gebe olacak. Kayadan çıkacak. Biraz sonra doğuracak. Ve yarın dışı olacak. Eğer dediler sen abim bunu yaparsa inerse dediler. Eğer yapamazsa dediler ne olacak? Dedi ki sizin yapınca bakıp duvarla bakalım dedi. Bunun üzerine onların belli bir bayramları varmış. Her toplumu bir barımı var, kendine göre tabunun yukarı günleri vardır. Bütün halk öyle toplanmışlar, Kayanın etrafı toplanmışlar. Kayak kutsal kayalı onlara göre. Hem tabi piknik yapıyor orada, eğleniyorlar, şunu bunlar yapıyorlar. Demek ki ya Salih, hadeler bir dua et bakalım, şey göster bakalım eller Rabbim kuvvetini. Ona şöyle dedi: Önce dedi, size tabunun putrayı yalvarın. Hepin böyle yalvarın onlara. Eğer sizin... ...taplığınız bunu yaparsa... ...ben bu işi bırakır peygamberler. Bunun üzerine... ...onların ileri gelenleri... ...yani güya din adamları... onlar açısından... ...onlar başlamak üzere... ...eriki, kadını, çoluğu... ...çocuğu artık putlarına yalvardılar... ...yakardılar... eli bükürdüler... ...eri el kaldırışım mı yaptılar... Ama ne olur dediler, biz resmi dediler tıpkılarına, kayadan bir deve çıksın bakalım. Tabii çıkar mı? Çıkmaz tabii. Çıkmadı. Artık bu sanılar artık. Yapar. Olmadı dediler. Tabii onlar, onlara göre onların yapamadığına göre esalim, Rabb yapamaz gibi o görüşte dediler ki, ya Salih sen de dua bak Rabbine der. Senin Rabbin yapabilir mi acaba? Dediler. Salih Aleyhisselam kalktı. İki rekat namaz kıldı. Bakın peygamber olduğu halde demek ki bir gelmiş isek önce namaz kılmak. Bu da peygamberin sünneti rıbıda. Salih Aleyhisselam kalktı. iki rekat namaz kıldı. Peygamber namazla bir Namazı bitirdi. Selamını verdi. Elle kaldırdı. Ya Rabbi! Bunların sen biliyorsun Ya Rabbi. Tekrar artırma gerek yok Ya Rabbi. Ne olur Rabbim dedi. Bunları seni verdi ya Rabbi. Bunlar imana gelirse inşallah. Hemen o anda Kaya üzerine bir gürültü başlıyor. Kayarın içerisinden. İçinden bir gürültü. Gök gibi gürültü başladı. Az sonra duman çıkı kayarın içerisinden. Duman çıkmaya başladı. Derken bir muazzam infilaf gürültü kayar orta iki aralık tepesinden. Çok gürültü oldu Hak Korktular. Baktılar, işçiler bir devine, devine baş çıktı önce. Çok yürü devinmişler, aşırı yüzeymiş deve. Önü baş çıktı, deve o kayanın yaranından dışarı çıktı. Biraz yürüdü, hemen yattı oraya. Doğum senesi başladı hayvanda. Hayvan orada kırıldı, yavrusunu doğurdu. O da dişi doğurdu orada. Fakat bunu görüldü ki Hazreti Tabi'nin imana gelmenler, yani tabi gelmenler yine. Demek ki her peygamber için Allah'ın izniyle bir mucize gösterebiliyor peygamber. Ama istediği zaman değil ama. Mesela bizim peygamber Aleyhisselam adetleri en büyük mucize Kur'an'dan sonra miraç olayı, miraç olayı. Yani akıl hayal almayan bir şey. Bazıları bunu Işık hızıyla kıyas ediyorlar. Işık hızı nedir ki? Kim kaç milyar ışık yılı. Lazım ki o olay olursun böyle Peygamber Aleyhisselam adetleri yattığı yerden kalktı. Miraca gitti böyle. Önce Medine'ye. Oradan Kulesi Meşrasa'ya girdi. Oradan her gökleri gezdi ama. Her gökte namaz kıldı. Meleklerle beraber. Onlarla görüştü. Peygamberle görüştü. Cennetin tahe vardı ceberşan makamı. Ondan refif ile bir onun bildiği yerlere, makamlara vardı. Kıbbabe kavşein makamı denir buna. O makamlara vardı. Sonra Cennet e gezdi. Yani cennete girdi Peygamber. Cennete girdi Peygamberimiz. O kadar olaylar oldu ki yani bunların olması için kimlere kaç trilyon ışık yılı lazım, ışık yılı lazım. Olması için Peygamber döndü geldi. Yattığı yer daha soğumamıştı Peygamber'in. Oldu bu kadar. Buna karşına bakalım bile şimdi. Peygamber'de hicreti var mekre Medine'ye. Nasıl oldu bu? Yürüyerek işte. Peygamber evinden mağaraya yamlaya gitti. Yürüyerek gitti. Bir ana gidebilirdi. Ama mucize yer zaman Olmuyor. Yine Peygamber mağaradan çıktı. Deve üzerinde deve yürüyüşüyle, deve süratliyle Medine'ye gitti. Yine halbuki o makamlara o kadar kızamana gitti geliveriş. Şey. Demek ki peygamber de olsa her zaman mucize gösteremez. Eline değildir. böyle. İstek olunca, istek olunca Allah izni verince mucize gösterirler. Peygamberlerin büyüktüğü mucizeye bağlı değil bir de bu da vardır. Bazı zannediyorlar ki işte falan peygamber mucize gösterilmiş. Ayıbı daamı üstün, hayır üstüne değil. Çünkü gerçekte mucize gösterilmesi iyi değil aslında. Neden iyi değil? Çünkü bir toplum mucizeyi görünce imana gelmezse helak olur onlar. Helak olur onlar. Yetekim İsa Hüseyin haber istihbarıyun. Ki maide suresi vardır. Maide. Süre maide sof anlamına gelir. Ya ise Seyir bize bir sofa indirilir mi gökyüzünden? Allah'a korkun beni. Dedi. Ve melam buyurdu arada Yağırsa indirirme sofrayı ama e, iman gelmezse helak ederim onları melam veriyor böylece. Demek ki bir toplum mucize istemedikçe iman etmesi bile helak olmuyor. Ama mucize artık görünce, artık mucize son ultimatum anlamına geliyor Allah tarafından insanlara. Mucizeyi görünce de iman gelmezse arkası herak olmuş oluyor. Peygamberlerin bir de özellikleri vardır. Bunlara sıfatlar deniyor, araştırılıyor. Bir sıdk. Sıdk sadaka, doğru anlamına geliyor. Her peygamber sadıktır, doğrudur. Peygamber iken de önceki döneminde de. Peygamberlik çalışmakla ele geçecek bir makamdır peygamberlik. Yani alem erbahta ezelde Allah'ın takdiriyle daha şöyle diye bir ilahi seçimle da belirlenmiş peygamberler. Yoksa bir evliyullah yani en büyük evliullah evliyullah bir zamanın kutbu kutbul alttabı milyonlar sene hayatla o yaşasa ve o milyonlar sene içerisinde de o kutbiyet makamıyla kulu kese Bak, dikkat ediyoruz o kutul makamı ile çünkü kutbun iki kez namazı bizim milyonlar namazına üstündür. Onlar tam huzurda, ihlasta, aşkullahta. Öyle halledecek onlar ve Allah'a yanar işler. Onların bütün hücreti Allah derler. Demek ki bir kutubu alttan o kutupluk haliyle, o haliyle, o aşşevkiyle milyonlar sene kulu kesse yine nebi makamına geçemez yine. Yani peygamber makamı o kadar, o kadar yüce yüksek bir makamdır peygamber makamı. Bunlar ezelde verilen makamlardır. Bunun için kaç peygambere geleceği, kimin peygamber olacağı ve bunların ebeveyni ana babaları da ezelde takdir olmuştur. Çünkü peygamber ana babası önemlidir onlarda böyle. Her peygamber mutlaka önce kimin nesilden gelir. Yani nikah olması şart. Her ne kadar anne babaları dinsiz bile olsa, imansı bile olsa, o günün koşullarına göre mutlaka bir meşruiyet vardır ama. Yani böyle bir garip meşruiyet yok onlarda. O gün koşullarına bile mutlaka açış yapılmıştır. O günün bir bindeki akde yapılmıştır. Her peygamber öyle gelmiştir. Ayrıca her peygamber annesi babası da her lokma yemişlerdir. Dürüstlerdir. Yani ne kadar inancı olmasa bir o dönemde, o koşullarda mutlaka bunlar her lakma yemişlerdir. Çünkü haram gıdardan peygamber olmaz. O kanun peygamber olmaz. Demek peygamberler ezelde verilen ilahi lütuftur. ilahi ikramdır. Allah'ın takdiridir. Onların ebeveyni de ezelde belirlenmiştir. De. Her peygamberde Peygamber olduğu dönemde de, önceki dönemde de sadıktır. Yani doğrudur. Dost doğrudur böyle. Sözünde, hareketinde, işinde doğrudur ve tanınmıştır. İkincisi emanet. Her peygamber emindir güvenilmiştir. Peygamberken de, önceki döneminde de her peygamber emindir güvenlidir. Hatta her gelen peygamber kavmini şunu söylüyorlar. Birini aldım burada. Şu ara süresi ayet 107-109'da. İnneyleküm Resulullah. <Sessizlik> <Sessizlik> ben diyor Allah Resulüyüm. Resulün eminün, emin peygamberim diye. Bakıyorum. Emin yani güvenilir peygamberim. <Sessizlik> Allah'tan korkun ve tiun bayt Adnes Bunların bir özelliği de şu peygamberlerin aleyhimin ecrin vel ma eselukum aleyhi min ecrin sizden bir ücret karşılığında emir olacak. Yani her peygamber bunu şeyler bakın. Önce ne diyorlar? Ben emir güven peygamberim. Allah'ın peygamberiyim. Allah, peygamber, Allah göndermişimdir. Allah'tan korkun, itaati bay eder böyle. Yani dediğim yapınız. Ondan sonra da ben buna karşı bir ecir istemiyorum diye. Peygamberler hepsi emindir, güvenilirdir. O iş peygamber bir ismi de Muhammed'ül Emin'di peygamberler. Yani bir peygambere geçinde, çürüklüğünde emaneten para da verirse bir hatta böyle yani kızını Hanım'ı teslim de etmiş olsa bir yere giderken, onlar güven insanları bunda. Üçüncüsü, fetanet. Fetanette akıl, zeka demektir. Her peygamber, insanların en akıllardır her peygamber. Yani öyle, yarı zekalı, geri zekalı, görüşü kısa, Pe akb-ı sab insanlardan peygamber olmaz. Her peygamber hem zamanı ilmini bilir her peygamber, yine her peygamber insanların en akıllarıdır, en recekileridir bunlar. Bir de ismet. İsmet, masumi anlamına geliyor. Her peygamber de masumdur. Masum, aseme kökünden gelir ki, satile o kökten gelir, Korunmuş anlamına geliyor. Korunmuş anlamına geliyor. Yani bizlere çocuklara masum deriz. Çocuklara masum. E, bu da tabii aşağıdaki anlamı veriyor. Yani günahsız demek istiyoruz çocuklara. Efendim bu da masum deriz. Yani günahsız anlamına geliyor. Bu da bu anlamı taşıyabiliyor. Her peygamber masumdur. Yani Allah'a günahtan korunmuşlardır bir peygamber gerek çocukluğunda, gene gençliğinde, gerek peygamber döneminde kesin olarak günah işlemez bunlar. Yani yüz kızartıcı, böyle adam öldürme, işte yaralama, kavga etme, dövüşme, fu şunu buyurup bunları yapmazlar bunlar. Eğer bir peygamberin evveliyatı, önü yaşantıları biraz çirkin olsa peygamberin, terördür, işte eski bir eşkıya denilen tabi onlara. Yani yol kesici, işte adam öldürücü, adam yaralayıcı, hain, şunlar bunlar olsa, sonra işte peygamber olsa tabi ithal edilmez ben kendisine. İnsanlar bunda da haklı olurlar, Allah'ta sorulu olmazlar bunlar da. Ama günahkar nasıl evli olabilir? Bu da var. Yani en günahkar bir kişi ki yaşadığı dönemin, yaşadığı yörenin en günahkar edildiğin kişisi evli olabilir. Teybettiği anda Allah affeder kendisini. Mesela Hudeyl Hazreti vardır. Hudeyl yaz diye. Kendisi eşküyaların, yani yol keserinin başı kendisi. Lider kendisi. At üzerinde hastası kesi kesi kendisi. Öyle kişiyken oldu, büyük evli oldu kendisi. Hatta Avruş'tan zamanda yaşadı kendisi. Harun Reşit bundan da artık tanrı bizler oluyor Harun Yani baş çıkamıyor onunda devlet. Ki Abbasi devlet değil dünyanın süper güç o zamanında. Süper güç bundan baş çıkamıyor bununla. Ne yapıyor Harun Reşit? Halife olarak ferman yazdırıyor. Her camiye kapıya bu ferman asılıyor. Fudeyli kim ölüdir yakalarsa ona yüz altın var diye. Her cami ferman asılıyor. Fudeli kim yakalarsa, ölü veya diri getirirse yüz altın var der herhalde. Tabi böyle diyeceğim gençler, işte para aşkı olan kişiler bu şekilde ediyorlar. Ama da Fudeli'nin sizi duyanlar kaçıp gidiyorlar kendilerim ben. Tabi zaman geldi. Tabi konuya girmeyeceğim fazla. Hazreti Fudeli'ye Rabim nasip etti elhamdülillah. Bir anda birden dönüş yaptı, tevbe etti. Öyle tevbe etti ki yedi yıl yedi yıl her yılı kaldı böyle. Her yüreği geçti. Kul hakkının ödemesi için. Ondan sonra Kabe-i gitti kendisi. Zaman büyük evliyası oldu. Bak, öyle zaman geldi, allah Ekber'e baktığınız harun ziyarete Reşit'in ziyaretine gitti harun Reşit, halife onun ayağını ziyarete gitti. Demek ki dönemin bir yörenin en günahkar kişisi insanın nazarında en günahlı kişi evli olabiliyor. Ama peygamber olamaz. Demek peygamberler masumdurlar. Onunla günah işleyemezler. Ancak bazı hata deniyor. Hata yani şirası dahi olurdu. Anlamına geliyor. Bu olabilir. İnsan tabi onlarda. Yalnız şu da var. Bir peygamber hatasına kalmaz. Eğer bir peygamber sözünde, davranışında, fiilinde, bir hareketinde bir yanlış hata yapmışsa ya ayet vahiy gelir cebrah gelir uyarılır. O da kalmaz bunda. Şu halde peygamberden gelen her şey hak gerçektir. Eğer hata olsaydı hem bu zelt gelirdi. Mesela Kur'an'ın kere var. Bir şey peygamberden böyle bir şey. Mevlam buyuruyor. Ey peygamber limet-i harrimi ma halallah lekim mevlam buyuruyor. Lime tu Niye haram kaldın? Hemen düzelte yaratı var kendisi. Ve peygamberin bir sıfı özelliği de ki, zaten asıl esas kökeni budur da, tebliğ görevleri, tebliğ. Tebliğ şu anlama geliyor, Masada tebliğ, bellega filan geliyor, bellegü bellegü, tebliğan diye gelir. Bu tebliğ tehfil babundan diyor Arapça'da deniyor buna. Tevbi babu da teksir işindir. Çok işindir. Yani çok çok çok çok anlatma, ulaştırma anlamına geliyor böyle. Yani tevli ulaştırma anlamına geliyor. Demek ki bir defa değil de bunun şığı bilanslı teksir işindir, çokluk işindir. Tevli demek ki devamlı, sürekli anlatma anlamına geliyor. İşte en büyük peygamın görevi de budur tebliğ görevidir. En azar bu tabi ama. En azı budur. Allah tabi bizlere azab 39'da tebliğ ilgili olarak İsmail Rahim işte o peygamberler yiballugune yiballugune Tebliğ ederler. Yübelli buna fili müzar deniyor. Masr'de bellega yübellugu gelir. Yübellugun çoğu olmuş oluyor. Eldezi ne? İş dua peygamberler ki yübellugu ne ederler Risaletillahi Allah'ın verdiği eşlik görevini. Ve yakışev nehi? Bu yaparken Allah'ın korkarlar Bakın şimdi. Yani her peygamber bu görevi yaparken de Allah'tan korkar. Niye korkuyor? Aman eksi bir şey kalmasın diye. İllallah. Bak. Ve bunu ancak Allah'tan korkarlar. Başta korkmazlar bunlar şimdi. Şimdi bu ayet-i e çok da düşünücü şimdi, muhtemelen cemaatimiz. Anlatmak, herkes bunu anlatabilir tabi, birliklerini. Neden anlatır? İnsan bir kahvede konuşabilir. Ev sabahı insan konuşabilir. Bir can da konuşabilir. Yerinde mikromayışta hiç konuşabilir kişi böylece. Ama öyle yerler var ki yani toplumda orada gerçilmek meseledir orada. Her peygamberin en karşılaştığı direniş nereden geliyor? Puşluktan geliyor oradan geliyor. Her toplumun bir putu olmuş, Her toplumda olmuştur. Hangi peygamber ne zamanların putlarına dokunduğu zamanlar bunların batı olduğunu taş başı olduğunu söyledi zamanlar o zaman işte kıyafet kopmuştur böyle. E örnek verelim mesela İbrahim Aleyhisselam hadetleri. Hadi İbrahim Aleyhisselam tabi peygamber nedir görevi? En önemli şeyi söylemesi gerekiyor. Yani putlarından süzetmesi e, müşrikler önün şirten kurtulması gerekiyor. imana gelmesi gerekiyor. O puşluluktan kurtulmadıkça ne kadar namazı kılsa oruçta da boş atar bunlar. Önce iman şarttır. Şirten kurtulma tevhide gelmedir ve Aleyhisselam tabi bunla uğraştı, uğraştı, uğraştı. En sonunda ne yaptı? Bu putanı kırdı bunların bu. Bunlar putanı kırdı. Düşünün ki Nemrut'a haber verilen Nemrut. Yani ismi bile ya korkunç ve heybet ismi Nemrut diye. Zamanın en kan diktir, acımasız kan diktilir kendisi Nemrut. İki doğar arasında bunun başını yanlış yata bekliyorlar. Hemen öldürülüyor. Bakın İbrahim Aleyhisselam hazretleri Nemrut'un karşısına getiriyor. Nemrut'un karşısına götürülüyor. Her an için celalatlar başına vurabilecekler Ama can yok İbrahim Aleyhisselam'da. Allah'ın korkuyor bakın. Allah korkuyor kendisinden. Hatta Hayat-ı geçiyor da ona ziyadeyim inşallah. Nemrut soruyor İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim senin benden başka Rabbin var mı? Belki yani de kutlaştırmış kendisini. Tabi var ya. Peki ne yapar senin Rabbin? Şöyle diyor. Yuhyu-i yu O hayat verir. Yani cansız maddelere o hayat verir. Onları canlı yapar. Yine Rabbin canlı öldüren beni Rabbimdir. ben mürüt ne diyor. Ben de bu işi yaparım diyor. İlk işi getiriyor zinandan. Birinin başına kestirip bırakıyor. Bak bunu hayat verdim diyor, bunu, bunu işte öldürürüm diyor. Yinevim Aleyhisselam bakıyor ki nevimden kafası kalın. Ona şimdi daha bir, bir örnek veriyor şu şekilde. Benim Rabbim diyor, güneş doğudan doğduğu her sabah. Eğer sen Rab isen, yani Rabb'i alemin isen, şu alemi yaratan sensen, o halde dediği güneşi diyor, Hemen çayır battan doğdur bakın nedir bakalım diye yani gücün yesin bakalım oraya kim öyle amörüyor kafir behd oldu hepimiz kefer mələmörüyə mebut yani dona kaldı şok oldu tabii cevap vermedi kendisi onu cevap veremedi. işte demek ki nemrut gibi bir diktatör böyle. kan diktatör acımasız. diğer insan öldüren işkini ataran bir diktatör onun karşısına bile hiç taviz vermeden, yediğim atmadan gerçeği söylemek. Bu kim mahsusucek? Bu da peygamber mahsusudur ama böyle şey. Sonra ne yapıldı Tabii, atış yanına getirildi. Atışa atılıyor. Yine bir hakkını tanıyorlar ama, eğer diyorlar bu işlemi gidersen, onlara butunu eğilirsen diyorlar, bırakırız diyorlar. Tabii dermedi bunlardan da. İşte en büyük şeyde Peygamberin görevi de bu tebliğ görevi bunu birinde yerinde yapmak merkezinde yapmak bunu. mesela günümüze Hindistan'da e, bu da bir şeyin tapıyorlar heykellerini tapınıyorlar. İnekleri kutsallaştırmışlar. Yani e, bu kutsallaştır da bunda kutsallaştırmışlar. Şimdi bunlar da bunlara söylemek onların yanında isyan çıkar. Yani girse benim onlara inek de hakardır inek de hakardır. İşte, Buna hayvan derse onu özürlürdün burada. Şimdi tabii örnek, tabi örnek dışa örnek veriyorum ben. Alkan bir olay gelir şu anda II. Dünya Savaşı bitti zamanlarda Almanya ikiye bölünmüş Almanya. Berlin ortadan terk iki bölünmüştü. Bir kısım Amerika askerleri, subayları Berlin'de Rus askeri bekliyorlar. O arada bir Amerikalı temmle Rus teğmen tanışıyor, arkadaş oluyorlar. İkisi, Amerika temin ediyor ki Rus'a Amerika'ya tabi meth ediyor. Övüyor Amerika'yı. Amerika i̇şte demokası Amerika'da var diyor. Herkese özgürdür. demokrasi vardır. Yani halkın egemenliği vardır Amerika'da. Örnek gör o şekilde. Ben diye de Truman'a diyor. Başkan Amerikan Truman'a. Ben gitsem Truman'a ki diyor. Efendim sen akılsızsın. Bu işi becerem desem diyor. Bana bir şey yapmazlar diyor. Rus temin diyor ki Ani şey ben sana söylesem diyor turum akıksa bana bir şey yapmazlar bakınır. Akte diyor, ani ben gisendi sana. Turumun akıks desem diyor bana bir şey yapmazlar diyor. Yani sana kısı diyemiyorsa tüm akıksı diyerim bu böyle şekilde böylece. Yani dışarı ne vermek tabi kolay, içeri ne vermek tabi koladir yani. Pırılcılar işte şehmet tabi koladır tabi günümüzde de. Demek ki peygamberin görevi yani gerçekten çok ama çok ağır güç peygamberine görevler. Her zaman baskı altında, zulüm altında, ölüm tehdidi altında, işkence altında ama göre yapıyorlar bunlar. Yine bir ayet-i kerime var İbrahim ayet 12'de. Yanlış birkaç kelime alıyor ayet-i kerimeden. Peygamberler şunu söylüyor. Peygamberler bakınız. Bessebillah. Vele ne alama Az tümûna'' diyorlar bakınız. Peygamberler daha sonra halkını hayat Onda Onlar bunda bir tesliyorlar, inanmıyorlar, taşıman kalkıyorlar, içkinceye kalkışıyorlar bunları, her şey yapmaya kalkışıyorlar da, yani peygamberi bırakınız. İnsan bunu gerçek söyleyemez diye, buna baskı yapmayacağım. o peygamberin cevabı bu oldu bakınız. ''Ve nasip yoran ne?'' Elbette elbette sabır ederiz bakmak bakınız. Bu da lan var Bir de onun sonuçta nun var böyle İki tane tekin arasında böyle, veya nasıl gören ne? Elbette elbette sabır ederiz. Niyâ alama azay tümura bize atlaya ezar işkenceye sabır ediyorlar. Öyle peygamber gelmiş ki başlı dersleri kesilmiş kafadan baktı üstten böyle şey. Yani peygamber bırak. Dertten başından derslerle kesilmiş ikiye bölünmüş. Böyle peygamber gelmiş demir tıraketi taranmış bütün kemikler çıkacak kadar işkin yapılmış. Demek ki her peygamber bu kadar ağır koşullarda yani ölümlü bir şey yaşanmış işte. Öyle. Ölüm kolay aslında. Yani bir kılıçla enseyle kesirse bu tabii çok kolay onlar peygamber. Yani günümüzde mesela bir mermi beyne vurursa bu da kolay bir şekilde. Bakın. Bu da işkence altında. İşkence altında ne diyorlar bakınız? Daha işkence daha başlamadan önce. Yani çok düşünücü bakın İşkence daha başlamadan önce. Ne diyorlar bakınız değil mi? Bize ne kadar işkine yapsanız da buna nasıl diyorlar. Allah Teala buraya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a peygamberimize bu konuda ilgi olarak Akaf ayet 35'te. Fas 1. Ya Muhammedim sabreyle. Bakın kimler gibi ne gibi kemen sabre ul azme bakın bakınız. Kemen sabre ul azme Ul-Azim peygamberin gibi sen sabret Allah a bir defa peygamberler. Demek ki peygamberin en büyük görevi tebliğ ve başa gelen de sineği çekip nasab Vela Ve la tesacillehum ve buyurdu ve acele etme peygamberimize. Tam bir peygamber de insandır. O da Gelen azabın çabuk gelsin, yani olsun ya da çabuk İslam gelsin, acil olsun. İster, akrabın bela buyurdu. Habibim Muhammed'im, bak fos bir. Sabreyle kimler gibi? Ullazim resüller gibi. Onlar gibi sabır. Senin görevin tebliği, emirlerimi tebliğ etmek, ulaşımı anlatmak senin görevi budur. Sen sabırla bu görevini yap. Vela testajillhum. Ondan hiç acele etmem ne Neden? Her Allah alakadığına bir zamanı takdir belirlenmiş belirlenmişti şey. Yani kul biz tabi hep isteriz böylece. Hem bir şey olsun isteriz. Olursun isteriz. Ama Allah'ın bir takdiri vardır bu konuda. Neden bu şekilde oluyor acaba bu? Cennete dolacak inşallah. Cehennem doğacak dolacak. Demek ki zaman gelecek. Kul ne yapacak? Allah yolunda içeri çekecek Allah yolunda. Biraz Allah için çalışanlar tabi bunlar. bunlar içeri çekecekler. İşkene verilir icabında aşağılanacaklar. Her şeyi çekecekler bunlar. Ama bir de bunu alacağın sevapları da var ama. Sevapları var. E, sevap bölümünde bu her zaman anlatılıyor bu konuda. Bir insan yürürken normal kişi yürürken ayağı bir taşa çarpsa Kişi bir sendelese, ama sab ederse, bak onda sahb oluyor kişi böyle. Bir insanın eline ayağına bir diken bassa, eline iğne bassa kişinin, kişi buna sab ederse, bu normal işinde Allah buna sahbını veriyor. Bir insana bir gece başı ağrısı, dişi ağrısı, bir yeri ağrısı, kişi buna sab ederse, o gece sanki namaz kuymuşlu kişi sahb oluyor, büyük sahb oluyor. Bu normal rastkarda. Bir de Allah yolunda. Bakınız böyle. Yani sır Allah cene-i Hiçbir şey bekleyemeksizin. Beklememeksizin. insanı kurtarmak için bir insan Allah yolunda cene-i bu işi yaparken e, başına bir felaket gelse, olumsuzluk gelse, icabında bir trafik kazası gelse başına, e, düşmandan bir zarar görse, e, mahkemede sürülse kişi yazarına ilgili oluyor demek ki bunu aldığı zaman şey bir Allah talebileyim o teame böyle bile böyle. Bunun için en büyük bela önce peygamberlere bak. Eşe bela ader yani en büyük böyle. Bak eşe bela. Bir en şeytisiyim Peygamberlere geliyor böyle. Nuh Aleyhisselam ilk önce Peygamberler çünkü kendisi. Bakın 950 yıl, üç gün beş gün değil İnsan bu kadar da bıkar. İnsan usanç geli artık. İnsan bırakayı kaşar bundan. O gelir. Bana ne der insan der. Öyle yapmana bakınız. Tam 9.50 yıl Allah yolunda haberler. Durmadan, durmadan topluğa gidiyor, evine gidiyor, yolda gördüğünü, tarla gördüğünü durmadan çalışıyor. O kadar devriliyor, dövülüyor, dövülüyor taşlanıyor, odana dövülüyor, yer alıyor, komaya gire bırakıyor, kenara. Bazen birkaç gün kalıyor komada kalıyor. Yine devam ediyor. Peygamberimiz de diğer Peygamber de her birin şeyi çileler bakın, çileler durum böyleyken, bakın durun böyleyken Allah peygamberimize buyuruyor faz bir bile bakın bakınız. Yani, peygamber sabır diyor, tabi? Peygamber yapıyor görevini Allah ile böyleyken isteyene faz bir. Habib oğlumuz Sabir, Sabir acı etme bak, etme. Kimler gibi Ullazın Peygamberleri bakınız, onlar gibi. Neden böyle buraya gül lazım geliyorum? Çünkü biri sab Yunus Arslan edemedi böyle. Melam biriyor, onun gibi olma. Velatekün İsaiyut Melam biriyor. Velatekün onun gibi olma. Melam biriyor. Biri tek Yunus Arslan madde teri pekâlâ üstünde o sabredemedi artık böyle. Artık bunaldı, bunaldı, bun aldı, Kimse inanmıyor dar kimin ama böyle? Kim inanmıyor yekenesi bun aldı, dar aldı, dar karşı gitti böyle. Tabi ne oldu ceza olarak cezaevi olarak denizaltına hapsedildi Yunus binin da hapsedildi yani Allah katında her şey kolay mutlaka ve Mevlam büyüyor velate saccilevim acı etme Mevlam büyüyor sen görevini yap sen çalış çabala yani her şey ezeller tabir edilmiştir yani fetinize muhacirsin kim ne muhacirsin hatta o andaki kafirler, mesela Uhud harbinde karşı tarafta olanlar kimler vardı? Ebu Süfyan, Halid bin Velid, İkrim bin Ebu Jüeyl. Ama bir as. Bunlar ileri gelenleri komutanları bunlardı. Arap dahileri bunlar. Uhud harbinde hatta Hendek savaşında bunlar Hep buna karşı da bunlar böylece. karşı da bunlar bakınız. Ama ne olmasın sonra imana geldi bunlar. Her birine hafta İslam'ı çağırmışlar. Demek ki insanların yımara gireceği vakit de belirlenmiş. Nitekim Hudeybiye Mekke'nin fethi gecesinde bakınız. Mekke'nin fethi gecesinde Mekke Mükerreme etrafı sarıldı, ışıklar yakıldı. Ebu Süfyan o Mekke'nin başı reisi. Deller Ebu Süfyan ile bir şey oluyor etrafımızda. Işıklar yanıyor bu şekilde. Gidiyom araştıran bakayım de çıktı askerini şey yakalandı. Getirip Peygamberine bakın şimdi yani işin incini burada Peygamberimiz kendisine sordu bakın şöyle diyor: Ya Süfyan, la ilaillallah diye bakti gelmeden adam var. Ya Süfyan, Vakti gelmeden mi daha? La ilahe illallah demene bakın. Bu kadar önce. Ebu Süfyan şey bu durdu düşündü böyle. Eğer de başka ille olsaydı bunu böyle olmazdı be. Eve dedi ve söyledi. La ilahe illallah dedi. Başka ilah yok. Peygamber tekrar sordu. Peygamber'in tasdikini Rüsullar sordu. Bunun zamanı gelmedi mi? Onu bir düşüneyim de bakınız. Bakınız demek ki bir insanın imana gelmesinin anı bile de tadı olmuş. Yani imana gelecek. Vakti gelmedi peygamber gelmesin buyuruyor bunu. Bunun için demek ki ne gerekiyor bizlere? Peygamber ümmeti olarak sabırla ve sineye çekerek her şey göğüs geldiği kadar bu yolda çarpma gerekiyor. Yoksa Fatih geldiği anda her şey bir anda oluverir. Yani birce olmaz görünen olumsuzlar, imkansızlar bizim için bir anda her şey tefz verir. Böylece. Her şey oluverir. Bir de Peygamberlere iman fazla olduğu gibi itaata tahta peygamberlere. Nisa ayet şeklinde mealan buyuruyor. Benittiyor Resule fakat ete Allah böyle buyuruyor. Kim peygambere itaat ederse o kişi gerçekten Allah'a kuluk etmiş olur, itaat etmiş olur şey. Yani günümüzde yani bazı sapıklar haşa peygamberliği bir din eğer böyle bir şey olsaydı, Peygamber olsaydı, zaten Peygamber gelmezdi. Yani Kur'anla İslam diye Hayır. Kur'an Peygamber verilmiştir. Onun anlamı Peygamber verilmiştir. Onun anlamı bütün esarı sırrı Peygamber verilmiştir. Bir de işin nedir? Peygamberi almak. Ona tabi olmaktır, uymaktır. Ve öyle bir yürüyor. Kim peygambere tabi olursa, itaat ederse o kişi gerçekten ita Allah etmiştir. Kim peygamberle asıl olursa Allah'a asıl olmuş olur. Peygamberlerin her biri elhamdülillah yaptığı görevini gittiler bunlar. Yalnız deme bir konu geçti. Yunus Arasem Hazretleri. Peki o ne oldu? Tabi yarım kalırsa şimdi gönlüm razı olmadı buna da bir peygambe olduğu için. Yunus Arasem Hazretleri balığın kananına tabi tövbe etti. Okuduğa şuydu La ilahe illa ente sübhaneke inni kutimine zalimindi. Buna devam etti. Melekler tabi onu duyuyorlar gökyüzünde. Ya Rabbi, denizin altından Yunus'un duası gibi geliyor, tesbih geliyorlar melekler. Onu demek var. Ya Rabbi, Yunus'un tesbih, zikri denizden geliyor. Nedir bu Ya Rabbi? Veyhan buyurdu. O bende izinsiz kavimlerata gitti. Ona ben Rabbim'e o cida verdim. O balık karnı şu anda. Tabi balık karnı cezaevine benzemez. Mesela günümüzün koşulların cezaevleri baya iyi şartlarda çoğu genellikle. Ama Yunus arasından balığın karnında. olup karnında. Hava alabilir mi? Alıyor. Yunus balığı hava yaşayamaz. Okşu alır. Çıkar suyun üzerine hava alır. Tabi aldığı hava çok kısıtlı ama. Yani zor solunum salıyanın karnında sıkışık karnında kaldı içerisinde. Ne kadar kaldı? Bu tam kesin bilmiyor bu. 40 yani günde rivayet de var. Daha az rivayete de var. Tabi balı yaratan Allah Cezali evet. Yani balığın iade gücü de, iç güdüsü de Allah'ın teyip tasarrufunda alemde böyle. Her zerre. Allah'ın izniyle balık altı kuyuya, o ilişkan sonra tekrar kavmine döndü gitti. Elhamdülillah kavmine hepsi imana geldiler bundan buna. İmana geldiler. Kurtan sonra. Yani o da yine tekrar onu affetti. Yine Peygamberliği göre devam etti. Ve buna binaen Elis-i Şiro buyuruyorlar. Peygamberler gövden azil olunmaz buyuruyorlar peygamberler. Demek ki Peygamber görevinden az peygamberler. Peygamberle verildi mi artık ebediyen dünyada peygamberdir. Bu peygamberle devam eden bunların şimdi tabii günümüze gelince e, peygamberimiz kapandı şimdi. Son peygamber tabii özülükleri var. Onu inşallah başka bir açılımı inşallah nasıl olsa inşallah. Yalnız bizim tabayı görevimiz var hebrimizin de Allah'lar emrini tebliğ etmek Tebliğ etmek emirlerini. Genelde bir rahatlık bir toplum refah geldi mi? Toplum uyuşur mutlaka yoldan çıkar muhteremler. Mesela Avrupa Amerika gençliği refah mı var taburcu refah var böyle. Maddi refah var fakat bu maddi refah onları çıldırtıyor ama ne yapıyorlar? Uyuş alkol, onlar tipin daha fazla onlara böyle. E, çılgınlık böyle, çılgınlık yani huşta alkolde uyuş almanda. Demek ki dünyada aşırı rahatlık, aşırı güven dünyada böyle aşırı maddi boluklar gelen toplumları bunlar yoldan çıkarıyor bunlar böylece. Eğer böyle olmasaydı sahabeler bir zengin olur Peygamber zamanında olan bu Demek ki insana oluşması için böyle aşırı rafa almaması gerekiyor. Yani zenginlik ayrı. Yaşantı ayrı ama. zenginlere vardı. Vardı ama yaşantılar değişmedi. Değişmedi bunlar. Allah yolunda ya bunlar. Yani arkası gibi oldu onlar. Allah yardım etti kendilerine bunları. İşte günümüzde bu insanlarda genelde bir daha rahat yaşama. Eşyada, giyimde, yatmada, kalkmada, her konuda her konuda, her konuda daha rahat rahat derken bu ne yapıyor? İnsanları uyuşturuyor muhteşemde. Uyuşturuyor. İnsan ne yapıyor bu defa? Ya bir evama kapılıyor. Kapılıyor. İbadet geri kalıyor. Yine çalışamıyor Allah'ın insanları. Yani rahatını sevdiği işi. Kişi kimse burada yapamıyor fedakarlığını. Yapamıyor Allah'ın insanları. İşte örnek bize inşallah sahabe hayatı olması gerekiyor. Kısada şey inşallah, kısa inşallah bunu ilgili olarak 60 yılında bundan demek 48 önce muhteremler medine Münevvere'ye Avrupa'dan biri gidiyor. Bu kişi Avrupa'da ünlü kişiymiş elhamdülillah Müslüman olmuş bu kişi Avrupa'dan Medine'ye gitmiş. Ailesiyle beraber Medine'ye gitmiş oraya bir otele yerleşmiş. O günün Medine valisi bunu duyunca o telefonu ziyarete geliyor vali. Bakıyor vali bu Avrupalı kişi gerçekten tam samimi Müslüman olmuş eşliğinden beraber. Allah kendi tam vermiş. O durumda buna vali soruyor. Medine'de biraz kalacak mısın? Adım kalacaksın burada. Diyor ki valiye bu Avrupalı. Unuttum hangisi olduğunu kendisinin. niyeti müşteride bular kalmak için Medine'ye biraz mı? Vali bunu soruyor, otelde rahat mısın? Hayır, bu da rahat değil, diye böyle. İnşallah bir, bir mutsak etiyor, istiyorum ben ev diyor. Bunun yüzden o vali, birisi görevlendiriyor, kişi böyle geziyor, birkaç tane lüks daire buluyorlar medenide bunun için, Avrupa'ya layık şekilde, bunu götürüyorlar. Bu Avrupalı, eşi yanında gidiyorlar, onların beğendiği daireleri bunlar, beğenmiyorlar hiç beğenmiyorlar. Diyor ki bu Avrupalı Medine valisine ben diye kendim diye Medine'yi gezerken diyor. Eğer hoşuma giden, gönlümü hoş gelen bir yeri bulunca diyor, veririm. Onun sayesinde görürsünüz diyor, oraya otururum ben diyor. Tabii vali olsun, memurlar olsun yani bu Avrupalı bunlar ya. Yani Medine beğenmediler diye onu öyle bir zonda has oldular da. Bu Avrupalı iki gün sonra Cehennet'e bakıya giderken orada solda bir başlı ev görüyor. Solda. Duvar, kelpüş duvar. Çevrili. İçinde iki tane ayrı ayrı bir odalık ev. Kurum bahçesi, bir de kuyu. Orada ben de kendim kaldım, böyle kaldım, öyle kendim de Nasip oldu. Onu görünce Avrupa işlerle beraber orada hayran kalıyorlar. Bakıyorlar. Ondan tabii yok cep telefonu. Bu haber gönderiyor. Ben de işte bir yer buldum, orasını beğendim diyor. Tabi konuşamamış Arap şeyi. Bana mevzu göndersin diye, el görelim diyor. Oranı tamam kabul eder diyor. İki tane mevzu hemen geliyorlar. Neresini beğendin? Orasını beğendim. Bakıyor memurlar. Yani en fakirin yaşamacağı bir yer tabi öyle. Bir kerviş duvar, su var Bahçe, içine bir kuyu, kurma acı, iki ev yere yapışık. Evleri kerpiçten, el ev sıvasız dışarıda. İki ayrı oda. Aralık mesafe var. İlk adı arasında. Da ev sahibi soruyorlar. Enes Efendi vardı. Allah'a rahmet eylesin. Çok sevdiğim kişi. Ev sahibi o tabi. Bunu çağırıyorlar. Yoruba bak diyorlar. Bu Avrupa'dan gelen yeni Müslüman kardeşimiz. Sen burası sen beğenmiş. Eğer kabul edersen diyorlar. Burada kalmak için kirasını verecek. İstersen sen kendine başka bir yere bul. Oynaklarsına verecek, bunun parasına verecek. Feris ve Al-ı Hamid eli almaz para tabi. Bakın şöyle diyor. Mekke'den gelen muhacirden en sadık krallar mı diyor? Onu söylemiyor memura. Almadılar. diyor. Bu Avrupa'da ben din karışmış olmuş Elhamda diyor. Bir din eygelmış diyor ve ondan da diyor. Hemen diyor. 10 dakika boşaltırım bunu 10 dakikada. Yoksa 8'da, 8 10 dakika hemen başlatırım bastan diye hemen girsin diyor. Ama Avrupalılar şimdi kağıdı parası istemiyor da şimdi. Anlaşım şimdi. Ben parası oturmam diyor. Mutakabımın pe parası vereyim. Ben alamam diyor. Derken memnun araya giriyorlar. Buna bir ortak çözüm buluyorlar. Belli bir para başka bir fakire verilecek bu şekilde. Anlaşıyorlar. Hemen Enes Efendi rahmetli 10 dakika eri boşaltıya. Teslim diyor bunlara? Bu da Eşyanı aldığı taksiyle otelden oraya gelişiyorlar. Vali gelişini görmeye Bakalım Bakın nasıl bir yer beğenmiş bu diye. Vali bir gelen bakıyor. Dıştan bakıyor. Allah bir, Yani Tavuk gömüsü gibi bir şey bir görünüşte. Dıştan bir avlu kerpiçten. Su varmamış. Tek oda. Dışı kerpiç su varmamış. İçine çamış var. e, Keş var. Keşfali. Badan içine vardı. Keş vardı Ama alçaktı. Evde, odada Orasını beğenmiş. Şu bari buna soruyor. Affed ama mı diyor. Sen de bunun nesini beğenin acaba diyor. Böyle. Merak ettim diyor yani Merak ettim. Yenemiyorum diyor. Bunun nesini beğendim. Şöyle bir duruyor diyor, Şu bari'ye bakıyor da. Ey vali bey diyor. Vali bey diyor. Ben Avrupa'da Medine'ye geldim. Medine'ye geldim ben diyor. Ben buraya Medine'ye geldim buraya diyor. Böyle. Eğer ben burada diyor. Lüks zahire kalsam. Otele kalsam diyor. Ne zaman bilemem o zaman ben diyor. Benim kaldığım yer babacığım yedine demeli her zaman demeli bana diye bakıyor. Bakın diyor şu odaya bakıyorum diye. Peygamberimizin tek odası var peygamberimizin böyle diye. Tek bir var dedi ya. Candan bakıyorum diye Karşıdan diye diye de bakayım var diye böyle. Kapıdan bakıyorum diyor hurumacibe öyle diye. Bu soluk cana bakıyorum diyor u dana görüyorum böyle. Orasını görüyorum böyle diye yani ben diyor eve girerken çıkar çık çık otururken yatarken bile baktı zamanlar diyor. Bana bakarsın medine medine diyorlar böyle, böyle diyor. Ben böyle kalmadım ki diyor. İslam içmeyi sindireyim içmeyi istemeye. İşte muhterem din kardeşlerimiz günümüzde aşırı bir israf var. İsraf var böyle. Yani alamayan da, gücü yetmeyen de, çeklerle taksitlerle şunlara kaç yere böyle. Kaç yere oraya oraya buraya Tabii ödeyemiyorlar. Ne olur bu sefer? bu Buna oluyor ya. Hele evlenmelerde, hele evlenmelerde diretiyor, dayatıyorlar. Şunu, şunu, şunu, şu işler böyle. Nasıl alacak bunları? Taksit böyle. Yirmi yere taksit. On yere taksit bağlanmışlar. Tabii öleniyorlar, ödeyemiyorlar. Ne olursa huzur kaçıyor, sıkıntı kaçır bunlara böylece. Yani biraz da Allah için kardeş, Allah için böyle. Yani, yani dünyada aramıyorlar diye geçi dünya inşallah çalışırsak o kabir var ya kabir mezar o görünebiliyorlar orası inşallah rahat olur inşallah illa rahmet fatiha